Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah'ın izniyle, ve izniyle, ve izniyle, Ve izniyle, billahi min Allah'ın izniyle, ve min Allah'ın izniyle, Men izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَيَا عِبَادَ اللّٰهُ اِتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِعُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْهُ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكرم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kulü elhamdülillahi'lze li lem yetekiz ve lem yekul şerikun fil mulki ve lem yekul lehu veliyun zulli ve kebîru tekbîra bayramlarda okuduğumuz bu İsra Suresi son ayeti 111. ayeti ışığında inşallah devamlı günlük hayatınızda İslam'ın sembolü olarak sık sık tekrar ettiğimiz tekbir ifadesini gündemleştirmeye çalışacağım. Önce okuduğum ayetin malini vereyim ve de ki her türlü hamd, övgü çocuk edinmeyen, mülkte ortağı bulunmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da ihtiyacı olmayan Allah'a aittir. Ve onu tekbir edebildikçe tekbir et. Onu yücelt, büyük olarak tanı buyurulur. Evet, namaz öncesinde e ezan dediğimiz namaza çağrı içinde e 6 defa tekrar edilen e her namazın rekatında en az 5 defa tekrar ettiğimiz namazdan sonra da 33 defa e, peygamberin yapmış olduğu bir virt olarak e, sünnet kabul edip yine tekrar ettiğimiz hayatımızı da onca tekrar ettiğimiz o tekbirin ışığında yaşamaya çalıştığımız ifadeyi gerçek anlamıyla idrak etmiş olsak yaşayışımız da namazımız da çok farklı olurdu. Önce bunu insanlara namazı duyurmak için e, altı defa Allah'ı yücelten, ezan okuyan müezzinler idrak etmiş olsalardı ezanı çok farklı okurlar. İnsanları nereye, kime davet ettiklerini, e, hangi ilaha çağırdıklarını e, idrak eden bir eda ile nasıl bir tebliğ Yapacaklarını ve yapmış olduklarını e, bilirler ve ona göre davet ederlerdi. Maalesef müezzinler e, hangi makamla okuduklarını, seslerinin ne kadar güzel çıkıp çıkmadıklarını öne alıyorlar. E, ezanı, tekbiri dinleyen insanlar da ha öğlen olmuş, ne çabuk da vakit geçti. Sanki saatin bir gongu gibi ezanı, tekbiri öyle algılıyorlar. İşte din bir şeyi tekrar ettiriyorsa, onun hayatın her alanına yönelik önemine dikkatimizi çekmek istiyordur. Ve ne kadar vurgu yapılıyorsa hiçbirisi gereksiz, lüzumsuz, fazlalıktan ibaret değildir. Çünkü bizim büyüklenme gibi bir hastalığımız, böyle bir ihtimalimiz ciddi manada vardır. Ve bu büyüklenmenin önüne de ancak esas büyüğün büyüklüğünü kendimizin ona nispetle çok küçük olduğumuzu idrak etmekle bu hastalıklar başlangıç aşamasında tedavi edilecektir. Evet, tüm hastalıkların kaynağı büyüklenmedir. Biliyoruz ki büyüklenenlerin ilki de şeytandır. İlk günah büyüklenme günahıdır. Şeytanın yolundan gidenler de onun işini meslek edinerek onun gibi büyüklenirler. Bu nedenledir ki her namazda namazın hemen her rüknunda Allah'ın en büyük olduğunu tekrarlarız. Demek ki gün boyunca büyüklenme eğilimleri ve tavırlarıyla yüz yüzeyiz. Namaz kılan bir Müslüman da yüzlerce defa Allah'ın en büyüklüğünü ikrar ettiği halde bu sözü söylerken bel büküp rukû ederek yere burnunu sürttüğü, secde ettiği halde hala büyüklenme eğilimleri varsa ne söylediğini ne de yaptığını idrak ediyor demektir. Yer yüzündeki fesadın kökünde de büyüklenme vardır. Fesada çıkaran insanlar kafirlerdir. Müslümanlar arasında anlaşmazlık sebebi de çoğunlukla büyüklenmeden Egoizmden dolayıdır. Facebook'taki tartışmalar, cemaatler arası sürtüşmeler, insan beğenmemeler hep arkasında kendini büyük görme gibi bir hastalığın yattığını rahatlıkla değerlendirebileceğimiz hususlardır. Evet, istenmeyen durumların hemen hepsinin kaynağında benlik vardır. Benlik büyüklenmeyle oluşur. Kafir benliğini ortaya koyar, büyüklenir, küfrüne sebep olur. Müslüman da din kardeşine karşı yapmaması gerektiği halde bazen benlik yapar, büyüklenir. Aralarının açılmasına, sürtüşmelere sebep olur. Her ikisinin kaynağı da malum büyüklenmedir. Mümin bu hastalıkları Allahu Ekber kılıcıyla kesip atar. En büyüğün Allah olduğunu ilan eder. Alnını her gün 80 defa yerlere eğiip secde ederek de kendisinin büyük olmadığını gösterir. Biz Müslümanlar sevildiğimizde de üzüldüğümüzde şaşırdığımızda şok olduğumuzda hayran olduğumuzda bu duygularımızı hep tek bir getirerek ifade ederiz. Allah'u ekber Çünkü Allah en büyüktür manasına gelen tekbirin işlevi de anlamı da büyüktür. Seviniyorsak sevincimizi Allah'ın büyüklüğüne bağlarız. Üzülüyorsak kendimizi Allah'ın en büyük oluşuyla teselli ederiz. Ondan bağımsız bir mutluluk ve felaket tasavvur edemediğimiz için hem safa halinde hem cefa halinde Allahu Ekber deriz. Şaşırdığımızda Allah'ın en büyük oluşunu hatırlar, ve bizi şaşırtan şeyin Allah için çok basit, sıradan bir şey olduğunu hatırlamaya çalışırız. Şok olduğumuzda bizi şok eden olayın Allah katında daha büyüklerinin olduğunu dile getirmek için tekbir getiririz. Hayran olduğumuzda hayretimizi esere değil, o eserin sahici müessirine, sanata değil asıl sanatkara yönelttiğimizi tekbirle ifade ederiz. Namaza Allahu Ekber'le başlar ve her rekatta beş kez bunu tekrarlarız. Namaz ki o Allah karşısında kulun kıyamını, Allah'ı büyüklemesini ve kendisinin ona duyduğu saygıyı ifade eden, şükrü ifade eden ibadetlerin toplamıdır. Allah'ın en büyük olduğunu itiraf ederek başlamayan bir ibadet, İnsanı kula kulluktan tabii ki kurtaramaz. Allahu Ekber demekle kula ve eşyaya kulluğu reddettiğimizi ifade etmiş olur. Ona kulluğumuzu secdeyle zirveye ulaştırırız. İşte tekbirin insana getirdiği son nokta bir sevgi ve coşku hareketi olan secdedir. Şüphesiz alemlerin Rabbi Allah her şeyden yücedir, büyüktür. Kibriya yani her türlü yücelik ve büyüklük onun Rabliğinin gereğidir. Müminler iman ederek bu büyüklüğü tasdik ederler ve ondan başka büyük bir zat olarak hiçbir şeyi kabul etmezler. Onlar Allah'ın büyüklüğünü, kibriyasının karşısında müstekbirlik yapmazlar, büyüklük taslamazlar, kibir göstermezler. Müminler Allahü Teala'nın kendilerine hidayet lütfetmesinden dolayı Allah'ı yüceltirler. Sen en büyüksün derler. Kibriya kelimesi neyi ifade ediyorsa, büyüklükten ne kastediliyorsa hepsinin sadece Allah'a ait olduğunu ilan ederler. İşte tekbir Allah'ın her şeyden üstün, ulu, azamet sahibi ve büyük olduğunu söylemenin adıdır. Eskiden konuşmalar heyecanlı nutuklar tek bir ifadeleriyle bölünür ve insanlar coşkularını Allahu Ekber diye dışlarına ilan ederlerdi. Şimdi artık artık bunca Müslümanlara güya rahatlık geldiği iddia edilmesine rağmen tek bir seslerini artık hemen hiç salonlarda duymuyoruz. Tekbir yerine hep tedbir deniliyor. Öyle bir zamanı yaşıyoruz. Ve Allah'ın büyüklüğünü değil, başkalarının büyüklüğünü insanlar haykırmayı tercih eder oldular. Tekbirle ifade edilen Allah'ın en büyük oluşu, tabii ki sıradan bir cümle değildir. Farklı ilahlara inanan kimseler, tapındıkları tanrıları büyük bilirler. 29 Ekim ve 10 Kasım'da kimlerin nasıl yüceltildiğini hepimiz hiç tepkisiz olarak seyrediyoruz, dinliyoruz. Hatta o büyütme, Allah'tan başkasını büyütenleri biz de gözümüzde büyütmeye kalkıyoruz. Bir takım zorbaların, diktatörlerin, tağutların önünde secde edenler ya da onlara itaat edenler onları büyük olarak yücelterek tanırlar. Kimileri kendilerine hükmeden güç odaklarını, iktidarları, devlet erkini en güçlü ve en büyük zanneder. Kimileri de süper güç olarak adlandırdıkları ABD gibi zalim ve emperyalist devletleri her şeyi gören, her şeyi işiten, her şeye gücü yeten kadir Mutlak kabul eder. Rabbimiz müminlere Allahu Ekber'i öğreterek bütün bu yanlış, büyüklük anlayışından, büyüklenmek ve büyüklük problemlerinden insanları kurtarmıştır. En yüce olan, eşi ve benzeri olmayan, her şeyi yoktan var eden, sonsuz güç sahibi, her an diri ve canlı, ezeli ve ebedi olan Allah'tır. Allahu Ekber bir iman ifadesidir. Bir din seçiminin sözle dile getirilmesi bir kulluk bildirimidir. İman eden insan bu cümleyi söyleyerek kimi büyük tanıdığını, kime ibadet edeceğini, kimin emrine mutlak olarak itaat edeceğini, kimi mutlak otorite kabul ettiğini ilan etmiş olur. Mekke'de ilk inen ayetlerde şu ifadeyi görüyoruz. Ya eyyuhel muttasir kum feenzir." Ve rabbeke fekebbir ve siyake fetahir Ey örtüsüne bürünen kalk ve insanları uyar onları korkut ve Rabbini yücelt Rabbini tekbir et Allahu ekber de elbiseni maddi ve manevi kirlerden arındır temizle İslam bu ilk mesajla insanlara kimin büyük tanınması gerektiğini haber veriyordu. Ya çıkarları olduğu için ya korktukları ya da baba mirası olduğu için yalancı ilahları Ekber tanıyan insanlara bundan daha güzel bir mesaj olamazdı. Bu duyuru karşısında büyüklüğü başka şeye veren insanların sarsılmaması mümkün değildi. Allahu Ekber yüce bir gerçeği haykırıyordu ve işitenleri ürpertiyordu. Bilindiği gibi Müslümanların şiarı yani özel sembolü sayılan ezanın ilk sözleri de Allahu Ekber'dir. Müminler her ezan okuyuşta bu gerçeği işiten kulaklara, hisseden yüreklere, bütün canlılara ve ufka kadar bütün yeryüzüne ulaştırırlar, haber verirler. Namaz vakitlerinin şehirlere göre farklılık arz etmesi, 24 saatin her zaman diliminde Allahu Ekber sesinin bütün dünyada ilan edilmesiyle de alakalıdır. Her an bir yerde ezan okunuyordur. Her an bir yerde insanlar kurtuluşa davet ediliyordur. Her an bir yerde en yücenin Allah olduğunu insanlar duyuyorlar. Buna kulak verme durumunda oluyorlardır. Evet. İnsan dışındaki bütün yaratıklar Allah'ın büyüklüğünü zaten bilirler. Başka bir büyük kabul etmeyip Allah'a teslim olurlar. Ona itaat ederler. Onu devamlı tesbih edip zikrederler. Kur'an öyle söylüyor. Ancak hevasını ve başka yalancı güçleri tanrı edinen bazı insan taslakları bu gerçeğe yüreklerini kapatırlar. Okunan ezanlar bu kapalı yürekleri ölümsüz gerçeğe açma çağrısıdır. Bu çabanın bir neticesidir. Müminler namaza da tekbir ile Allahu ekber diye başlarlar. Böylece insanın gönlüne girebilecek bütün sevgileri, bütün yücelik anlayışlarını bütün değerli sanılan şeyleri bir tarafa atar, namaza dururken ellerini yukarıya kaldırarak tümünü arka tarafa, namazın dışına gönderecek şekilde işaretleriyle de bunu gösterirler. Yani hepsini elinin tersiyle arkaya fırlatıp atarlar. Böylece büyük olan, en büyük olan Rabbinin huzuruna kul olmanın bilinciyle ve teslimiyetiyle dururlar. Allahu Ekber sözü, kulun Allah'ı tasdik etmesinin, ona teslim olmasının, ona karşı kul olduğunun bilincine varmasının açıkça izahı, ispatı, gösterimidir. Başkalarının inandığı bütün büyüklük anlayışlarının reddedilmesidir. Namazın rükünlerinin her birinin arasında da Allahu Ekber denilir. Böylece bu muazzam gerçek, sık sık vurgulanır. Bu vurgu mümin tarafından öncelikli olarak kendi nefsine karşı yapılır ki nefis elindeki imkanlarla büyüklük duygusuna kapılmasın. Sonra da başkalarına duyurulur. Namaz esnasında her rükünde Allahu Ekber deriz. Bazen yapmamamız gerektiği halde namazımızda evimizi düşünürüz, arabamızı düşünürüz, işimizi, paramızı düşünürüz. Hemen Allahu Ekber diyerek kendimize ikazda bulunur. Kendimizi toplamamız gerektiğini bu sözle kendi kendimize uyarı yaparak gösteririz. O düşündüğün ev, düşündüğün araba, düşündüğün eşya, para hiç de önemli değil. Önemli olan Allah'tır, o büyük olan odur, diğerleri hepsi küçüktür deriz. Dolayısıyla namazın içindeki Allahu Ekber, ifadesini bilinçli olarak söylesek zihnemizi toparlamış namazımızı daha huşuyla eda etmiş oluruz. Sadece Allahu Ekber bilinci bile bizi namazımızda da hayatımızın her alanında da kendimize getirmeye Rabbimizi hatırlatmaya isyanı terk etmeye bilinçli hareket etmeye yeterli artar bile. Evet Allah'ın dışında herhangi bir varlığa en büyük diye hitap etmek, İslam'ın ölçüleriyle elbette bağdaşmaz. Bu niteleme ister sevgiden, ister korkudan kaynaklansın, fark etmez. En büyük olma sıfatı ister makam, güç, kudret olarak değerlendirilsin, isterse herhangi bir şeyle sadece Allah'a aittir. Mecazende olsa bir başkasına falanca kişi veya şey en büyük, başka büyük yok demek, İslam inancıyla bağdaşmaz. Bir şahıs için ulu denilmesi, ha mümkün e, kurtların uluması gibi ifade ediliyorsa o zaman doğrudur. Evet. Yoksa büyüklük anlamında hiçbir kimseye bir Müslüman öyle sıfatları yakıştırmaz. Hiçbir makam, hiçbir güç, hiçbir sevgi, Allah'a ait olanla benzer ölçüde ve yan yana düşünülemez. Bir şeyi Allah gibi görenler, bir şeyi Allah'ı sever gibi sevenler ya da Allah'a ait bir sıfatı herhangi bir yaratılmışa verenler, iman iddialarına rağmen şirke düşmüş, müşrik olmuş insanlardır. Allah'ın en büyük olduğunu kendine ve her şeye ilan eden kimsenin gözünde ve kalbinde başka büyük bir kimse Büyük bir şey olamaz. Bazıları parayı, arabayı, kadını, dünyevi makamı, koltuğu, apartmanları, kendini, çocuklarını büyük görür. Giderek bunları veya bunlardan birini tutku halinde, fanatik şekilde sever. Müminin gözünde ve gönlünde ise büyütülmeye ve büyüklüğünü kabul etmeye değer tek varlık vardır. O da Allah'tır. Bakara 165. ayeti hatırlayalım. فَمِنَ nasimen مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا diye başlayan ayet. İnsanlardan bir kısmı Allah'a eşler koşar, endad edinir. Ve o aşırı şekilde yücelttiği o endadı Allah'a şirk koştuğu ne varsa onu Allah'ı sever gibi sever. Halbuki müminlerin Allah sevgisi çok daha şiddetlidir der. Bakara 165. Evet, bir takım zorbaların, diktatörlerin, tağutların önünde secde edenler ya da onlara secde eder gibi itaat edenler, onları yüceltip büyütenler, onları büyük e, tanıyanlar, Allah'ı hakkıyla tanımayan kimselerdir. Kimileri kendilerine hükmeden güç odaklarını, e, devlet erkeni büyük zanneder. Rabbimiz müminlere Allahu Ekber'i öğreterek bütün bu yanlışlardan uzaklaşmamızı ve gerçek büyüğü tanıtmayı hedefler. Allahu Ekber bir iman ifadesidir. Bin, bir din seçiminin sözde dile getirilmesi bir kulluğumuzun ilanıdır. İman eden insan bunu söyleyerek ne yapmış olur? İmanını her an tazelemiş. Rabbine ahdini yenilemiş olur. İslam bu ifadeyle devamlı bize Rabbimizi hatırlatıyor ve o hatırlamayla biz kendimizi Rabbimizle ilişkimizi gündeme getirerek kendimize gelmiş ve haddimizi bilmiş oluyoruz. Allah'ın dışındaki herhangi bir varlığa en büyük diye hitap etmek, tabii ki İslam'ın ölçüleriyle bağdaşmaz. O yüzden büyük olan sadece Allah'tır. Büyüklenmek de, Allah'ın dışında büyüklenmek de şeytana ve şeytani özelliklere aittir. Rabbimiz Allahu Ekber derken ne demiş olduğumuzu idrak eden ve namazda sadece namazda değil, namaz dışında da Allah'tan başka büyük bir varlık, büyük bir şahsiyet tanımayan, sadece onun kulu olduğunu bilip ona göre davranan şuurlu muvahit müminlerden eylesin. Ela ahsen el kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizül alim. Kima kallellahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza kurel Kur'an festemi'u lehu ve ensitu leallekum turhamun. Euzubillahi mineş şeytanir racim. İnna dīna in d-dallāhi l-islām